Kısmet kapalılığı diye bir şey söz konusu Kısmet kapanmaz, hayır. Yani e, bunda şu vardır, kısmet ne olabilir? Bir insan size talip olur, beğenmezsiniz. E, bu o, sizin eksikliğinizden olmayabilir. Bazen de a, belirli bir yerde olursunuz, yapınız gereğise ise ulaşamayabilirler. E, bazen de farklı şeyler tezahür edebilir. Bu sizin kısmetinizi hiç kimse kapatamaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde ne olacağınız belli ama siz bunu hayır yolda kullanın yani Resulullah Aleyhisselam evleneceğiniz kişi de aramanız gereken şartları beyan ediyor. Ama ben kendimi ateşe atayım önüme gelen herkesle evleneyim diyorsanız ki böyle bir evlilik olmaz onu yapacağınıza bekar yaşamanız daha uygun olur. Yani zalim bir adamla evli kalmak ahlaki zafiyeti olan bir adamla birlikte olmak insanın hayatını mahveder hayatını zindan eder. Belki de Cenab-ı Hak böyle adamlardan sizi koruyordur. Bunda bir hikmet vardır olur. onu öyle düşünelim. Bademciklerin alınması boğaz harflerinin çıkması noktasında bir etki eder mi? Hiç etki etmez. Yani ben daha önce de söyledim Kabe imamlarının zaman zaman değil mi? Elif gibi ayinler okudukları var. Biz ondan çoğunu imam bile yapmayız Türkiye'de. Burada şu vardır. Amile Amile, Alime Ayn, Alime. Evet. Elime demiyorsanız problem yok ki zaten ki niye dersin insanlar. Yani. Ama biz e, belirli bir eğitimi almış e, efendim ayın harfi nereden çıkacak, hane olacak bunun eğitimini almış olan insan aynı biraz farklı çıkarır ama sizin illa da öyle aynı çatlatmanıza gerek yok. yok. Alime. Alime derseniz bu kafidir. E, hatta Bilal Habeşi Hazretleri Ezan okuyordu değil mi? E, bu e, tabi dili gereği eshedü allah ilahe illallah diyordu. Öyle mi? Ya. <gülüyor> Eşhedü diyemiyordu. Onu zaman zaman dile getirdiler. Yani bu eshedü diyor ya Resulallah. E, Resulullah aleyhisselam ne buyurmuş? Onun seni Cenab-ı Hak yerine kaimdir. Elhamdülillah. Yani müezzin efendiler sin okumasınlar ama... Çünkü neydi o? Mazeret halinde böyle bir şey. Yani e, Arap değil, efendim köle bir insandı. Dil olarak eshedu şeklinde okuyordu. E, onun başka türlü okuması da mümkün değil. E, onun sini Cenab-ı Hak yanında ne yerine kaim oldu? Eshedü yerine kaim olmuştur. Bunu kim beyan etti? Resulullah Aleyhisselam. Hatalarımızla beraber inşallah bütün okuyuşlarımız, ibaretlerimiz kabul olur.